çünkü senin ilme ve hadise çok istekli olduğunu görüyorum, kıyamet gününde şefaatimden en çok yararlanacak ve mutlu olacak olanlar ihlasla, la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, diyenlerdir.